Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah cennet. Cennet deyince herkesin hoşlandığı güzel bir kelime. Yani inanmayanlar da cennet gibi deyince demek ki çok üstün bir güzellik anlamına ilgili cennet. Cennet nasıl bir yer tabi? Ne var oralarda? İnşallah veya izin versin inşallah kuleye gireceğiz tabi. Cennete anlatmak önce imkansız tekemelim muhtemelen. Bunu böyle bilelim bu şekilde. Yani anlattığım kadar değil mi muhtemelen. Bunlar biz aciz binler. Peygamber Aleyhisselam adetleri büyük bir cennetten bahsetti peygamber uzunca bahsetti peygamber sonunda şunu söyledi peygamber nasıl peygamber Miracı oran peygamber yani cennetin içine giren gezen gören peygamber o sonunda şöyle söyledi hesabını cennetle ilgili olarak fiha o cennette var ne var orada? <gülüyor> Gözlerin göremediği şeyler. Ne kadar örnek verirse dünyadan, ağaçlar, meyveler örnek verirse, bunlara benzemez. Gözlerin görmediği, ve la semiat, semiyat, kulakların işitmediği, duymadığı. Demek ki, ne kadar cennet, İnsan kalbini dinlese, yine dinlemiş olmayabilir bir şey. Vela hatara alakalı beşerin, insanın hatırına, kalbine gelmeyen güzellikler cennette var Yani cennet ne görülen bir örnekte verilebilir, örnek verilebilir ne de anlatabilir, ne de dinlenebilir muhtemelen bu şekilde. Ne var ki inşallah şöyle tabi Okyanusun bir damla niteliğinde de cennete hiç basmayı inşallah. E, tahminim belki bugün sohbata sığmaz bu da belki de. Önce cennet nerede? Yeri nerede cennetten önce? had derimi de böyle mazretleri el cenneti fissemai ve nar Cennet göklerde. Neden? Yerde değil. Yere sığma muhtemelen. Peki nerede büyüktü acaba şimdi? Bu kadar günümüzde dev teleskopları var. Uzay araştırmaları var. Acaba bulunamaz mı cennet araştırarak? Bulunamaz mı Neden? Bu kadar uzay bilim adamları ve Araştırıyorlar. Ne buluyorlar bunlar? Ancak yeni galaksilerin vadını keşfede bak daha galaksileri daha tam içine arkadaşlar. Peki nereye cennet? Niciğim ne. Sûr ayet 10-15'te. İndez sidretil müntaha. İndez cennetil mevah. İndez sidretil müntaha. Dedi ki Aleyhisselam Hazretleri, münacı var zamanlar, Cevâb-ı Aleyhisselam'ı gördü, sidre-i müntahını da gördü. Sidre-i müntaha. İndez işte onun yanında cennetin mevva. Sekiz cennet var. İlk cennet orada başlıyor. <gülüyor> Nedir Sidre'nin tam muhteremler? Yedi kat gökler var. Yedi gökler var böyle. Yani her gök, bir soy gök onu kuşatıyor artık kuşatıyor etrafından kuşatıyor. Mesela Dünya seomasında kaç tane galaksi varsa... İkinci göküsünde kim kaç bin galaksi var mıdır? Üçüncü buna göre, yedinci buna göre, göre. Yedi kat gökler, bunlar maddi alemi. Vardır. Bunların her biri, aslı, yapısı, temel taşı, maddi ama. Atomlar vardır. Ama gaz halinde, ama suan halinde, ne kadar göklerde neler varsa, belki hariç, bunların her birisi maddi alemi bunlar. İşte yedi kat göklerden sonra bir alem başlıyor. Ki yedi gökleri kuşatan bir alem bu. Bunun adı nedir? Sidre'ye müntehalini buraya. Bir alem. <gülüyor> Mesela dünyamız güneşin yanında küçük kalıyor. Galasyon dünyamız atom olamaz. Böylece. Düşün yedi kat gökler. Burada galasyonlar var. Sidre-i Mümtah'ı hepsini kuşatıyor bunlar Böyle ursu buçlu bir alem. Orası madde ötesi alem orası ama. Orada artık maddeye kartı kararlar böyle. Hemen onun da yanı başında ilk cennet olan cennetin mevahı var. Oradan başlıyor. Yani nedir bunlar? Bunlar madde alemin dışında yani bunu şöyle diyebiliriz kıyamet Olayının dışında kalan alem var. Yani kıyamet olayı ancak yerlere göre kapsayı olay kıyamet olayı. Yani kıyamet olayında madde değişecek madde. Bu olacak. Oraları nedir? Oraları işte kıyamet olayının dışında kalan alem var. E şu anda cennet mevcut. Eylül Hanım buyuruyor. Hazını yüiddet ayetiyle ya hazır. Yani kıyamet canı bozulmayacak, dağılmayacak mıdır arkadaşlar? Kıyamet şu anda hazırdır, öyle duruyor. Demek ki Sidre menba onun yukarısı o alemlerde kıyameti kopmayacak orada Ancak yani matanıp kapışacak. Kopacak orada. İşte bilim gök bilimi ileride daha yükselse de oraya ulaşamayacak mutlaka. Ulaşamayacak aralara, Orası öyle bir alem arası. Ancak allah Teala'nın Teala Mevlam bunları bazı evliyalara keşfen gösterir cennet. Bazı evliyalara. Bazı evliyullah her zaman değil ama. Evliyullah bir huzur bulur. Yani kendini unutur anda evliya. Fena halde bunlar. Fena Evlullah Allah aşkına istirak dedi böyle. Allah aşkında, Allah aşkında ile aşkta, Evlullah istirak. İstirak kökenin gark. Gark göğüne boğulma anlamına gelir. Nasıl ki mesela denize batar artık, gark oluyor diyor boğulurken bir şekilde. Bir Evlullah da her zaman olmaz. Evlullah bazı hal gelir ki Allah aşkında kendini kaybeder. Kendini mevzu onda. İşte öyle bir halde Eylülullah'a o anda cennet ona da göründür onlara, Ama tamamı göremez göremezler. Görebilirler. Hatta bunların bir kısmı orada kendi makamını görür. Yani kendi makamını görürler bazı aradakiler. Tabi söylenir olur. Bu kişi diye sever artık? Sevmez, sevmezler. sekiz cennet var. En baştaki, en aşağıdaki de cennetin ül mevvâ. Bir adışı okuyorum inşallah cami-i safirden, menaviden Rüya-lis-i madretleri İnnallâhe teâlâ Allah'a Mevlamıza böyle bir acayip geliyor Mevlamıza. Tuhaf geliyor. Minsa'ilin Sâil'in yeselü karar cenneti. İlk günler Dua ediyor. Allah'tan bir şey istiyor. Ama cenneti istemiyor. Dünya istiyor. Bu Allah katında acayip oluyor Allah katında. Neden muhteremler? E, dünya geçici ama ya. Geçim muhtemelen. İşte bütün mesele bu ayrım yapabilmek meselesi. Kalıcı ve geçici muhteşemler. Kalıcı geçici. Şöyle bir verelim. Bir fakir bir insan. Kiracı. Şöyle gayet ucuz oturuyor. Kirasını zor veriyor. Bu kişiyi bir ödüllendirirse dedi ki bu kişiye istersen sana bir daire alayım. anahtar teslimi. Her şey işi hazır. İstersen işte gel şu filan otelle falan, sahilde 15 gün eylem. Hangi bu kişi? Tabi daireste muhtemelen. Çünkü 15 gün eğlen sonra da geldi mi daha kötü olur. Kişi Demek ki kalıcı ve geçici. Geçici. Mesela depremde e, geçici mesken yapıldı. Geçici olarak. Bir de kalıcı yapıldı bazı yerlerde. Her cehenneme mutlaka kalacağın o Demek ki bir Müslüman da el açıp Allah'a dua ederken işte para istiyor, ev istiyor, iş istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor, istiyor, istiyor, istiyor. Ama cehennem istemiyor Allah, Allah katlan bu tuhaf görüş o muhtemelen. Peki nasıl dua etmek lazım cennet işlerken Peygamber onu bize bildiriyor. Kadiş-i Şerit Tabar'ın Bezarda. İzâ seyitimullâhe teâlâ Allah'a ta istediği zaman Peygamber buyuruyor. Feselûhü el firdevze. Allah isteyince ondan isteyin firdevs Cennetin Firdevs Cennetine. Fi mi <gülüyor> hü sırbul o cennetlerin sırrı. Bu da şarşarık ayık koymuş Allah'a ve evdaliha. Cennetin en ücüsü en güzeli Firdevs Cenneti. En güzel cennet benimce. Peygamberimiz öyle tavsiye ediyor. İsterken onu istemeyin. İstemeyin. O da Allah kabul eder. Ümit ol, kesilmem lazım tabi. Herhalde cenneti. Nasıl bir yer burası? Bir hadis-i şerif okuyayım. Buhar denir inşallah. Ümmet Harise diye bir kadınca az. Ümmet Harise. Oğlu Harise çünkü çağdan yine daha erginç çağına ulaşan bir devredeyken veya 14 yaşlarındayken rivayetlere göre Bedir'e bu da gitti. Ordu beraber. Kendisi zayıfmış da e, içinde aşk-ı Resul'e bir hal. Aşk-ı Resul. Hani Peygamber'i görmeden duramıyor bir şey. çocuk. Peygamberim e, duramıyor. Peygamberim Peygamber e yanıyor. Böylece. Bakıyor Resulullah Bedir'e gidiyor. savaşa gidiyor. Ya Allah ya ben de geleyim Resulallah. Sen daha küçüksün. Geleyim Resulallah. Dur ama Bu da geldi. Orada şehit oldu ama ok da arkadan vuruldu. Bu arka tarafa su içiyordu. Su içerken bir ok geldi. Ok vardı. Aynen orada şehit oldu. Burada. Bunun da şehit olması da ama orada bunların sahabelere bir şevk verdi. Dediler ki kader oku insan arasında buluyor. Ona übet oluyor Yani önden efendim sakınayım. Yok bir şey böyle. Onda şehit verdik. Biri de bu şehitler Bedir'de. Hiç günahsız genç yapmakta. Hiç günahsız. En sağdan Medine kendisi. Tertemiz genç. Peygamber yanan bir genç kendisi. Efendim. Bir de Bedir şehit olarak kendisi de. Tabi orada dönerken Bedir'den ne kadar belirli de kadınlar şunlar bunda varsa... ...medine oturanlar varsa... daha bekliyorlar. O zaman tabi ancak derin haber getirecek. Şu anda hem haber veriliyor... ...olurum yok o zaman. geliyor. Annesi çıktı bunun. Annesi çıktı. Hacı oldu ne oldu bakalım. Ana tabii Ana yüreği. Bakıyor bakıyor. O da gelmiyor. Başta da sorma. Harise ne oldu benim, benim oğluma ne oldu? Benim oğluma Ne oldu? Şimdi sahabelerin yüreğe tık diye ona söylemiyorlar. Yani oğluna şey diyorlar, diyemiyor anneleri, diyemiyor. Kimse bir şey diyemiyor, diyemiyor, diyemiyor. Tabi sonunda işmeden çıktı, öğrendi. Yani oğlunun öldüğünü öğreniyorlar. Şimdi, şimdi bu kadın kendi kendine şöyle bir kural kuruyor kendi kendine. İşaret ediyor kendi kendine. Şehit diyor kendi görüşlerine göre. Düşmanla savaşırken ölse şehit olur. Benim oğlun hakkında suçlaka ölmüş. Ya bu şehit olmadı. Ayba oğlun işinin durumda, ahiret aleminde. Üzülüyor buna. Benim ve su hakkında Peygamber'e karşılaştık kadın. Ya Resulallah. Adı şey, uzun da son bir okremişti Allah. Ya Resulallah. Oğlum Haris nerede şu anda acaba? Nerede yarışiyolda? Cennet oldu bilsem sevineceğim. Allah şükreyim yarısı yolda. Acaba oğlum nerede şu anda ama? Peygamberimizin bakacağı aynı okuyorum bunu. Ya me Harise. Ey Haris annesiye. İnna cinanın fil cenneti. İnna ha cin cinan cennetin çoğulu. Cennetler var. Fizianti, cennetler var. Dinlediğim esab el firdevsel aala. Seni oldun firdevs alada Şöyle cenneti, cennetliklerin bir nevi sayfeye. Fizianti bakın bana. Diğerce oturanlar oraya gezmeye gelecekler ben. Orayı görmeye gelecekler. Ama devam kalamıyor bunlar Kim oranın makamdaysa orada devam kalıyor. Peygamber'e böyle oluyor. İnna cinan fil cennette. Cennette var. Senin oğlun fünürlerisi alada. Bu Tabi kadın burada Allah'a çok şükretti. Allah seyir bu şekilde böylece. İşte böyle bir cennet var muhteremler. Sekiz cennet var. En ağlası, en gücesi, en üstte tabii, kütü cenneti. E, Peygamberimize tavsiye alırsanız deri, yani utanmayın Peygamberimize bir. Yani günahkarlık edince aşklar görmeyin, ne mi şimdi Peygamberimize deri? Allah yaradığı zamanlar, on isteyin, şu isteyin dedi. En abir, en Peki bu cehennet herkese alır mı acaba şimdi? Büyük mü? Ne kadar büyük acaba? Ayet-i Kerime hadis 21'de Mevlam buyuruyor Sabiku İlahi Rabbik Sabiku Müsabaka edin. Müsabaka Yarışma yapın, yarışma. Buradaki yarışma birbirine Geçmek değil de Yani da yarışın. burada çok olur geliyor burada. Böyle ama yarışma. Demek ki cennet pek kolay değil yani Oturduğumuz yerde ben yani, aburun ah, kendime söyleyeyim böyle tembel miskin miskin cenneti de olmuyor demek hebala. Eğer olsaydı peygamber sahabeler o kadar yormazdı kendileri orada. O peygamber Allah'ın Resul-i Hatem'in yani Üç gün karnı tıka basa Arabi Ekrem'e doyamadı. Yani kana kana tatlı suyu işemedi. Yani da bir rahat uyuyamadı. Emre cihatla, tebliğle, insana koşmakla. Eza ne geçti. Böyle. Aynı şekilde sahabeler de ilk imana gelenler Allah yolunda o kadar çile çektiler. İşkenceye, zulme maruz kaldılar. Bunlara güğüs geldi bunlar. Ondan sonra da hicret oldu. Hicret, göç. Nedir bu? Bütün umanını terk etti. Böyle. Her şeyi terk etti. Böyle. Ancak bir de canını kurtarabildi. Böyle. Göç etti. Bir de hicretten sonra da rahat etmedi gene, gene cihat. Hatta peygamberden sonra bile sahabeler bir de yerleşip Diye Dünyaya yıldılar. İslam için böylece. Demek ki cennet de öyle ucuz da koyu da değil. De. Gidelim, Merdan buyuruyor, bakınız sabiku müsabaka, yarışma. Amazda, ibadete, cevapta, her şeyde, her hayırlarda böyle yarışma, canlılık, hareket. Ya, aktif olma böyle. Yani pasifleşmeme böyle. Eğer bir şey kendi haline pasif kaldı mı, o şey bozulur muhtemelen. Hava bile, dur, esmişsin dursun, hava kilir muhtemelen. Su. Durduğu yerde su ne olur? Dur, Durgun su, bozulur muhtemelen. Kokar bile böyle, böyle. Akansı canlı gider böyle şey. Demek ki iman da böyle, iman da durduğu yerde, iman da böyle pasif bir iman da İmanın bozur zayıfı imanda. İmanın tadı gider. Namaz zevki gider. Bu için Mevlam buyuruyor. Bak, misafakı canlılık. Zinde hareketlilik. Nereye önce? İlla mağfiretimi rabbeküm. Önce Rabbimizin af mağfiretine bak. Neden? Günahlar cennete girelemedi onun için. Önce af diye. Böyle. Nasıl af olacağız? İşte koşacağız işte elamız. Yalvaracağız, tevbe edeceğiz, hayır işi işeceğiz. Ondan sonra Mevla'm büyüyor ve cennetin sonra cennete koşunuz. Önce af olma, temizlenme, patlanma, kötü arıma, egodan kopma. Evetmiş işte şey ben Allah şükür bugün bırakamıyorum. Ben bu gün yapabiliyorum kiminle sen patak ediyorsun? Sen kimsin? Ben kim? İnsan kim? Dünya ne ki? Allah katında ya. Dünya diyelim ben dönmeyeceğim yeter diyemem mi dünya? Diyemem mi? Koca güneş sistemi baktım. Bütün uluslararası dönüyor güneş böylece. yörüngesi bir bilim değişemiyor. Allah tam boyun eğmeyim bak. Ve sehreşemsel kamer böyle yapıyor bak. Ta Allah boyun böyle. İnsan kim ya? Ben bunu yapabilirim. Haşa kimsin sen? Neyinizi yapın? Ben ya, bunu yaşayamışamak istiyorum. Elimde mi? Diyor ki ne kadar cennetinin genişliği? Arulluha. Cennetin arzı genişliği. Ki aralığı semayı vel Yerler gökler gibi. Bu kadar galaşlılar cennet içine giriyor, sığıyor. Böyle bir cennet. Öyle olmazsa insana sıkar orası. Soğukunu gece en son geceki konuyu işte. Bunun cihani kısamama gerekiyor. Ve yarışmada beraber. El tutuşarak böylece. Camiye mi gidiyoruz? Beraber de mi? arkadaşımız böylece. Sohbet değil mi? Bir kişi daha getirelim. Allah yolunda bir kişi daha çekinir. Bir Allah yoluna bereçen edelim. Şimdi gelemiş insanların cennete giriş anına, İnşallah orada beraber, beraber oluruz da İnşallah müteremler. Yani burada bir an tanıyan, oraya ne olur tanıcağı, aynı müterem, aynı bereçeden olacak orada, Allah acar aday. Hele cennete dokunursa ölecek inşallah. arkadaşlar bir yer gelecekler, dünya anıları, Allah yolunda anıları. Şimdi cennete giriş iki türlü var. Biri sabıklığına evvelin deniyor. İlk cennete girenler. Yani hiç cehenneme uğramadan. Yani sakin geçtik ama sal köprüsüne çabuk geçerek sal köprüsünde. Hatta bazıları ışık hızıyla geçerek yani sal köprüsünün valdini bir hissetmeden. Bunlar kimler? İşte bunlar sabık günü, evvelin denen bunlar kardeşler. Hiç girenler. Hiç girmeden. Ondan sonra ikinci grup var. Onlar peyder pey. Yani günahı çok. Cehennet hayatı uyum sağlayamaz. O var muhtemelen Uyum sağlayamaz muhtemelen kardeşlerim. İşte öyle kere cemaatimiz Camiye mesela bir alkoolük, kişi alkollü. Aşırı alkol almış kişiye. Dengesi bozuk. Konuşmayı bilmiyor. Böyle bir insan camiye girsin ne olur? Hızır bulalım mı? Pazarı Bakın. Camiye bile layık olmuyor muhtemelen. Cihannete layık olamıyor. İnsan Günlar arama gerekir dünyada. İşte Allah-u dünya, dünyada dünya da günahlarından ne olacak bunlar? Cenet verecekler bunlar tabi böyle peyder pey böyle yanacak günahından temizlenecek. Nasıl ateş demir pasını yakıp temizliyorsa o temizlenecek, böylece. Ama tabi gönül istiyor ki muhebe muhteşem muhteşem inşallah yani sabükün evveliym ben. Kimler var bu sabihi evrende? Önce Peygamberler var tabi. bin Peygamber aşağı. Onların her sahabeleri, sıddıklar, şehit evliyalar bile, salihler, bunlar. Her biri pırıl pırıl nur, ahlak, hepsi kendilerinde hal, cezbe, aşkullah içerisinde öyle bir cemaatler Allah Allah diye hiç cene yanmadan girmek. Vesiyikan tekav. Vesiyik hallediğine tekav Rabb'e öneceğiz numara. Vesiyika sevk olmayacaklar. Kimler elediğine tekav Rabb'e Rab'lerinden dünyada korkanlar. Dünyada Rabb'inden korkanlar. Nasıl korku bu korku? Azamet-i ilah Allah'ın büyük azameti, kudreti. Allah'tan korkma. Ona karşı isyan etmeme. Yani kişi Allah'a bilince, Allah'tan korkunca kişinin tabi artık ele varmaz. Güneşi de kişi bendeşi. Yani mütekiler mütekiler sivkuncaklar. İle cenneti zümera. Hemen mahşerden sonra sevgiler başlıyor. Cennete Bunlar da ama zümre zümre zümre, grup grup beleşe, beleşe. Daha üstüne var, daha üstüne var, daha üstüne, daha üstüne artanlar. Üstünün üstüne var. Tebuk savaşı gidilecek, orada para lazım. O zaman Beytülmü Hazine'de para yok. Gönüllü Allah için bana toplanacak. Esrarım buyurdu, hesabım işte erzak lazım, para lazım, tabi silah anlayacak, bence. anlayacak. Belki getirdim bakalım. Hazım Bekir getirdi. Peygamber sordu, ya Ebu Bekir malını ne kadar getirdin? Yöne baktı, hayalde kendisi. Sesi kısıktı. Konuşuyor Peygamberimize. peygamberimizle. Ya, Peygamber ya hepsini getirdim. Dedi ki ne çocuğun onlar Allah haber ettim onları. Hazreti Ömer geldi. Bugün Hazreti Ömer e, ben geçeyim demiş. Malını yarısına getirmiş o da. Hesap diyor, malını. İkiye böyle yarıs bırakıyor. Dermen beklerdi. Yarısına getiriyor. Yağmer ne kadar getirdin? Yarısına getiriyor. İşte, tabii kim şu kadar, kim bu kadar böylece. Getirdik böylece. Şimdi buna da bir İncilikla burada muhtemelen bu arada rakam verimli bir rakam bak. oran malıyla orantılı kaçta kaç şey bak hazır olan malı azdı belki Ondan çok mal getiren hazır son bir sene malı onun kaçta malı getiriyor hazır mal ama buradaki rakam değil de oran yani malının kaçta kaçını getirebildiler düzebildi. Demek ki mahşerden, yani sevgi olacağı insanlar da zümera, zümre zümre grup grupta. Daha önce. Nasıl önce gidiyor bunlar? Yani bunlara sanki bizim daha çabuk geçiyorlar. Hiçbir nokta. Mahşerden kalkılıyor. Salgı geliyor böyle. Kimi şimşek sakar gibi. Göz kamaşırı gibi. Bir saniyede geçiyor böyle. Kimin daha yavrı, daha yavar, arkadan böyle gülüyorlar. Hatta bunlar cehennet yana yukarı zaman şimdi bunlar. Tabi heyecan ondan dorukta muhteremdir. İşte onu yaşar işte bizim böylece. Yani heyecan ondan doğruktan abi artık. Böyle. Artık mahşer bitti muhteremdir. Sadık hepsi geçildi. Artık yanlış oldu geri geldi bir dosya yok orada. Allah Mevla. Korkuyorlar. Zaten geçildi. Cehennet yanına gelindi. Ve futihat eb kapıları da açıldı. Açık. Buradaki vab, -vab hali olsa kapı açık olduğu halde. O şekilde. Anlamına geliyor. Kapı açık. Sekiz kapıdan var. E, kapı ve tabi aklımıza tabii dünyanın kapıda aklımıza girilmesi. Çelik mi aklımıza girilmesi diye bu. Nasıl bir şey? İnşallah da görürüz inşallah. Bilemedi bunu da bilemedim arkadaşlar. Bektiğini şimdi orada içeri buyur densin diye. gelmiyor mi bak? Örneğin Hazine Tüha Hazine Tüha Cennetine hazine darı. Meleklerin başlığı var. Adı Rıdvan. Rıdvan. En güzel melek yani cennette uyumlu güzellikte. Meleklerin başı. Adı okulları O kadar güzel melek. Böyle. Yani bakın meleğe bakan zaten hayran kalıyor meleğe bakan. Her şey güzel. Bu melek çıkıyor şimdi kapıya. Karşılamaya. Ne diyor önce? Selamün aleyküm ve selamün aleyküm Yani onun oradaki selamın anlamıyla bugün selamınlarında artık fark var ama. Dünya selamı dua anlamına geliyor. Selamün aleyküm deyince Allah'ın selam üzerine olsun. Selam selam anlamına, selamet anlamına geliyor böyle. Orada ki selam diyor dua yok artık arada bence. Buradaki haber. Artık selamettesiniz bakın böyle. Buradaki dua yalvarma, oradaki ihbar haber. Anladım böyle. Çıkacak, çünkü bakınacak, melek ne diyecek Selamün aleyküm. Artık selamettesiniz. Evde selam her aşıdan böyle. Hayatınız güvenecek, her şey güvenine atıyor böyle. Tıb-ı tüm. Arkadaşlar bu kemde kuttu. Tıb-ı tüm. Tıb pak. Temiz anlamına geliyor böyle. Buraya tertemiz pak geliniz buraya. Yani günahsız ve geldiniz. Demek günahlar pislik, deliz. Bizi bunlar, öyle buyuruyor. Artık selamet burada ebediyen, güvendesiniz. Buraya tertemiz bak geldiniz. O halde, fede huluha buyurun girin bakalım. Halidim ebedi kalıcı olmak üzere, öyle bir gezmeye falan peki falan değil mi? Ebedi kalıcı olmak üzere, buyurun cennete girin diyecek. İlk gelen kim olacak? Peygamber'in açısından muhtemelen Peygamber'in. sağında sonu muhtemelen. Diğer sağda olacak. Aşağı 25'te olmak üzere verilecek. İlk adamını Peygamber'in azıca Nedir cennet? Cennet bizim vatanı aslimiz aslında. Vatanın asli, gerçi vatanın cenneti aslında muhtemelen. Adem babamız, Havva anamız cenneti yaşadılar. Dünya yılı ile bin yıl orada kaldılar. Der. Kaldılar. Onun için onlar dünyaya gönderilince dünyaya sürgün gönderirler. Sürgün gönderirler böyle. gönderirler. Dünya uyumusu sağlayamadılar dünyaya. Dünyaya geldiler. Yani adam babamız sendip ki Lanka adası, çay adası bilmiyorsunuz. Sri Lanka'dır. Oraya indirildi. Yani şu anda bile o Selen adası yani en güzel dünyadan böyle. Her açıdan böyle. Her çiçekler, ağaçlar, kuşlar yani en güzel şu anda orası Adem Aleyhisselam oraya gelince oranın tavırı zindan geldi muhtemeleni. İşte Adem babamızın bilinç altında onun genlerinde onun bilinç yapısında yani hayatı ona yerleşmişti kendisine böylece. Ürsi olarak ondan elektronik geçtim. Onun için dünyaya gelen her bir insan dünyayla kesinlikle tatil olamaz. Kimse ama böyle. Kimse Her gün bir hayalleri vardır. Şu olsa ne olacak? Huzur rahat edecek. Öyle mi? Yok yok muhtemelen. Mesela en basit örneği evi olmayan karıcı kişi. Bir ev alabilsem der. Işte, Eğlenen bir ars alıp ev yapıyor olsa yavaş abici. Işte. Demini aldık usta da kabasını, sıvasını, şusunu, bununu, köşeleri, köşeleri, köşeleri, köşeleri bir ay bitse beleler. Ey biter. Her şeyi değerli bitti mi? Ya biter tabii. Eşyaları şu lazım, bu lazım ama huzur Yani insanı dünya tatmini edemiyor o tene bak şey. Kimisi haline dünyada razı olmamak neden? Dünya tatmeli insanları? Yetmiyor dünya insanları. Avrupa'dan sıra çanta, Asya'ya gidiyor, Afrika'ya gidiyor şey böyle şey. Ne arıyor? Aslında cennet arıyor arıyor muhtemelen. Yani tatmeli diye bir yer arıyor. Yazıya gidiyor, sayfaya gidiyor, şuraya buraya gidiyor. Ülkemizde mesela bu çok az yaygınlaştı. Ya tatile gitmek mesela. Ama orada ne oluyor? Bir şey oluyor mu orada? Yok. Bir dahaki bir hayal, hayalinde bir güzel bir güzellik var. Oraya giriyor, ne oldu hiçbir şey yoktur. Neden? İnsanın vasi, vatan asisi cennetlerini terk Ancak insanın cennet tatmeleri gerecektir. İşte lan cennete giriyorlar Girilirken melekler karşılıyor insanları. karşıyorlar. Orada herkesin yerini, makamı, yurdu orada belli. Herkesin böyle. Buradan ne göndermişse onları da Yani dünya hayatının tarlası işte Kişi buradan ne ekmişse orada hazırlığına bunlar böylece. Köşkünün yapısı ona göre. Ağacı ona göre, meyvesine ona göre, heşi ona göre bu insanın ona göre yapabilecek. Yani yatırım Ağırlık olarak oraya verilmişse... ...yatırıp ağırlık olarak... ...tabii dünya terk edilmez. edilmez... ama... ...akıl... ...sağduyu, vicdan... ...insana ne yapar... ...yatırımı kalıcı yere... ...mesela... ...kiştığım bir eski var... ...baban deden kalmış... ...ahşap bir ev... ...camları kırılmış... ...çatın su akıyor... Dubaları da çatlamışlar, Şunlar bunu olmuş. Öncekiları yapmışlar. Yani diğerini yaparsan daha çok iş çıkıyor başına. Yani keser buna değmiyor böyle, yolda bir şekilde. Bu işin durumu iyi olsa ne haber? Arsa genişse, yana yine yeni birye başlamışlar. Yani tahmin bu tahmin olmaz bu işte böyle. Ama bunu yıkamıyor, kira vermeyin diye. Yana başına birye başlar. Bu kişi ne abi yatırımı? Hanım der ki, ya bak bu işte tavan şu şöyle olmuş. Yeter bize şimdi bu efendim. Yeter efendim. Ancak yağmur akarsa, e, çık oraya bir kelimede koyar bir akmasını diye. Bu kadar yapmamış mısın efendim. Evet. Nereye yapılır ağırlığı? Kalıcı bir ayı şey. Yani akıl bunu gerektiriyor muhtemelen. Sağlığı bunu gerektiriyor muhtemelen. Yani imanı bırakalım da, bunu gerektiriyor muhtemelen. Şey. Cennet'in varlığı bir gerçek muhtemelen. Haşa, yani cennet olmasa Allah kul alınmış olur mu? Bak. Neden? Her yaratan varlık o varlık niş yaratılmışsa öyle bir yer vardır mu? Bak. Ördek yavrusu aklıma şu örnek geldi. Ördek yavrusu yumuradan çıktı. Kümese çıktı. Ördek yavrusu. Ördek yavrusu küme tatmin olur mu? Olmaz Olmaz böyle. En güzel gemi var, bol gemi var, tatmin olmaz. Bahşe çıkar, gezinir, tat. ne ister ördek yavrusu? Sı. Havuz, akarsu, pata bir şey var. Şey ördek yavrusu suyu buldu mu, sanki önce eğitilmiş, yüzüme öğretilme yok mu? Kurs vermiş sanki. Şey. Ördek, üç günlük ördek yavrusu, sanki yıla eğitilmiş gibi hemen suya dağlar, hayatına bulur. Gidime başlar. O zaman o tatmin olur. Yani onun vatan aslisi neresi? Su. Öyle bir yer var muhtemelen. Kuzu ne ister? Ortal şehir ister. Evet Kuzu evde ahırda. anne doğum yapar. Doğum yapar. O yavru hiç böyle şehir çimen görmediği halde ama onun bilinç altında, onun hayallerinde böyle şehir çimenler var. Bu kuzu yavrusu işte bir bahçeye, mahzeye, çay reçeyimini çıkardı mı, nasıl attı? oraya bir koşar koşar. Bir aslan yavrusu, mesela hayvan bahçesinde sirkte doğan bir aslan yavrusu. Bakınız. Yani bir hayvan sirkinde doğan aslan yavrusu. Hiç onları görmemişti aslan yavrusu. Ama o yavrunun altında, onun genlerinde ne vardır? Ormanlar vardır. Büyük ormanlar vardır eğer bu aslan yavrusu bulunduğu haram bahseden, kafeseden, kaşı birisi ne yapar? Hemlikle ormanı atılır. Ormanları bulur. İşte insanda asya vatanı nedir? Cennet. Denedir. Cennet bir şey. Yapar. Yani arayan, tek cennet arıyor. Kişi bir yere gider, ilk defa bir yere gider, görüntü çok güzel, fevkalade, hoşçakalade gider. İlk üçün kalsın orada, acansız oma başına ve cenneti karşılatan bu şekilde. Hiçine cennete girdi. Yene yerleşti. Tabii köşkü, sarayı insanların boyları ve posteri inşallah. İkinci ikinci bölümü bekler hal onlar. Önleyen şöyle bir olay olacak olacak şimdi. İza dehale Hadis-i Müslim'den açıyorum. Daha cennete, cennet ehli yani girten sonra, herkes gir cennete, iki cennet tabulara mı? So gelen başka. Yunadi münadin, münadin ni daha yani bir eden bir melek yüksekse bağıracak. Yinele küm en tahiyev ebeden. Artı ise burada hayat var. Ölüm yok bunda ebediyen artık böyle. Ölüm bitti artık böyle. Artık ebediyen, yani sonsuz, sınırsız bir yaşam artık hayat böyle. Senin şey böyle. Benilleküm entesikhu felâ tesikhumu ebeden. Artık burada devamlı sağlık saat var burada. Artık burada hastalığı yok. Hastalığı yok yani hastalığı işte halsizlik var, sıkıntım var. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, bebrem ağrıyor. Midem hazmetmiyor. Üşüseler ona kanser manse. Ebediyen sonsuz sınırsız hep sağlık böyle. Bütün organlar, bütün duyular, bütün duygular her biri tam yüz yüz çalışma sisteminde tam saatte hastalık yok tişi bu فَلَا تِهْرَمُوا ebeden. Artık burada ebediyen genç kalacaksınız. Oturuz yaşında olacak. Herkese, erkek kadın. Böyle kalacaksınız. Artık burada yaşlanmak yok. Yaşlanmak yok. Hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta. Aynı sağlık, aynı zinde, aynı huzur, aynı hayat böyle. وَنِلَكُمْ entenamû felâtebüsü ebeden. Artık bu da ebediyen nimetlerdesiniz. Mutluluktasınız böyle. Kişi orada her açıdan mutlu, her açıdan böyle. Her açıdan mutlu. Aile yaşamından mutlu, sağlığından mutlu, arkadaşından mutlu, her şeyden mutlu, mutlu mutlu her şey böyle. Ve adam ediyor, felâtebüsü ebeden artık kesinlikle Keder, sıkıntı, darlık bir şey yok artık dünya değerlece. Öyle bir hayat. İnsan ne istiyor? İnsan bunu istiyor mu işte. deme? var mı bu? Yok mu deme? yok mu dünya Yani ölümsüz yaşam diye yok mu deme? Evet mesela şöyle bir şey buluyor buluyormuş böylece. Alıtmayacağım muhtar efendim. Merne bu ne mevlam? Her canlı ölecek ya. Allah'ın kanunu bu. Bu kanun değiştirilemez evla. Yani devlete göreme değiştirilmesi de öyle bir madde yok Her can ölecek. İnsan işte hayat ancak cennet oraya girecek Ne kadar insandan yeri olacak cennette? Yer olacak. Bir oraya gelelim inşallah. Hadis-i Şerif. Bu haremi Müslüman yani dostları için en sadı Şerif, Hadis-i Şerif, Kıran-ı Şerif çok uzun Hadis-i Şerif de bazı bölüm acabadan inşallah. E ee, peygamber bu arşamadeti inli alemi ahre evleri hurucen <Sessizlik> minha. Peygamber bu, peygamber ilim bakalım. Allah verdiği ilm hakikatine. Cenenden en son çıkacak kişiyi biliyorum peygamberden En son çıkacak kişiye cennetten biliyorum böyle. Ya yani peygamberde gösterdiği kişi böylece. Rejül'ün erkek hoca kadın erkek hocadır. Bu da önemli. Erkek en son çıkacak. Ya röjümün dâri habven. Habven Emekleyip düşe kalka. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Yeni yürümeye çalışan bebek gibi böylece. Yani çürük emek, emekliyor da merak etme kalkma yürüme. Ayağa kalkıyor düşüyor. Bir almatı düşüyor. Bu şey olacak böylece. En son bu çöze yan çıkacak böyle. Rivati göre 70 bin yıl yanacak ama. Var. 70 bin yıl Günahı çok. Ama imanla ölmüş ama bak. İmanla ölmüş, inancı varmış ama günahı çok. Arınacak onlardan. Bu kadar yanmış, yanmış, yanmış, yanmış, yanmış. Malik oranın başında o haber veriyor. İsmi de peygaması belli bunun da. Ey sen filan. Cezan bitti. Tuğba leke diyor. Yani onu tebrik ediyor. Ne mutlu sana. Cezan bitti. Buradan çıkabilirsin. Sevinçinden bir aya kalkacak ve bir aya kalktı gibi. Kalktı adam atamış düşecek düştü kampendi böyle. Yanmış hadi rub ya, yanmış yanmış bir ayağa kalkacak bir hızla düşecek kampendi işte. O duracak mı? Durmuyor yerinde. Emekleyecek, çıkmak denemler, emekleyecek, çıkmak cenenemden böyle. Emek diyor, eline atıyor, yüzü altıya bakıyor, yavaş oluyor, acil ediyor ama. Ayağa kalkma ya. Bir adım atıyor, iki adım atıyor. Yeni şey bendeceğim. Artık ne kadar bir zaman sürer sürecek? Cennetin kapısına gelecek, dışa şey, gelecek bendeceğim. Dönüp bakıyor arkasına. Cenneti görüyor. Yılanları görüyor. Yılanlar saldırıyor. Cebanlar azap diyorlar. Ateşleri yakıyorlar Yakıyor. O cehennin kapısına geldi. Dışarı çıktı ama. Cehennin dışarı çıktığı gibi adabı bitti ama. Rahatlı yapıyor. Kapısına çıktığında oh ona göre en mutlu mutluyorsa o kendisi onda. O kadar rahat yapıyor. Çıkacak orada oh bir rahat. Gidiyor acımıyor. Bir yer gelmiyor. Bir nefes alabiliyor. Alabiliyor. Dönüp bakacak. Onlar görünce necek diyecek? allah Ekber. Allah'ım ne büyüse Allah'ım sen be. Beni buradan kurtardın buradan işte. Sonra şöyle diyecek. Herhalde en mutlu insan benim. İlk ben burada çıkıyorum. özellikle insan ikinci <Gülüyor> En son çıkıyor. Demek ki öyle azap yerindey ki aşağı tabakalarda bir şey göremeye kendisi. Zaten karanlık doğrusu. En mutlu insan benim. Allah'ın sizi kulu benim. İlk daha çıkıyorum buradan ona görünce, çiftlik oradan buradaki Rab'im bana azze vereceğim, izle feduhulün cennete kulun git cennete gir bakalım git cennete gir feyirtiha bu kul cennetlerine gelecek şimdi fez hal ileyi şimdi bu gelince şaşıracak ama şok olacak böyle konuşacak nereden geldim orada cehennem ateşi karanlık ama ışık vermiyor ateşi. karanlık oradan çıktı ateş cabani, yılanlar akrepler gayya dumanlar buharları nereden çıktı gene bakınca kapıdan görüncekte şok olacak hayale karışacak işte Çıldır gibi olacak onun görünce böyle şekilde. Bakacak ki Mel'a tamamen cennet cennet olmuş ama yeri yok kendisine her iki tane süre bu tekrar olacak bu arada. Ya Rabbi cenneti doğmuş ama falan yer yok ki ya Rabbi bu arada. Rabbi, bu arada gene cennete gir. Üçüncüsü işte bu kişi üçüncüsünde Ya Rabbi sen meliksın. Amirtumay sensin. Sen Rab'bi aleminsin. Rabbim bana yer yok olmadığını biliyorsun da niye bana böyle yapıyorsun bana? Yani güle gün şey yapıp bana şaşkın bir şekilde verece. Müdeki Rabb'im üçünden sonra izzet fethu'l cennete. Kulum cennete gir. Şinleke misir dünya ve vecihati emsaleye bakınız. Sana orada misir dünya Dünya kadar bir yer ve emsaliye dünyanın on katı daha yer var böyle. Demek ki şu an, adı şerife göre dünyanın on bir katı olmuş oluyor. Mesela i̇şte dünya ve başta emsaliye. Atıl çünkü burada. altı maturun gayri deniyor böyle bir kural vardır kusur fıkıhta. Demek ki Dünya en aşağı on bir katı büyüklüğünde dünyanın. Peygamber Aleyhisselam adetleri adı şeriflerinin üstüne peygamber gülümsedi. Estağına. Hatta Peygamberimizin böyle bir dişe görünmüş böyle peygamberi seslenen böylece Peygamber seviniyor buna. E, Peygamberin hocalığı şöyle buyuruyor: Zahir etna el cenneti menzileten. İşte cennette en aşağı makam olan kişinin yeri bu kadar. Cennette en aşağı makam olan kişi dünyanın en aşağı 10 katı yani. 10 katı. Şimdi tabi. Biz buna dünya gözüyle, dünya aklige mantıla bakarsak bize çok tuhaf gelir bu. O kadarı ne yapacağız? On kat dünya. Mesela dünyayı ver verseler ne yapar diğine şu anda? Her buna tabi aslında örnekleri var bunların, dünya mühendisler. Tavuk, tavuk mühendisler. Tavun cüssü kışı tebül. Hangi kışıdır bence? Ama Tavuğa kümez dar gelir bakınız. Yani o kümez... 10 metre de olsa... ...kümez... ...tavuğa dar gelir kümes yani kümez gene. Ne tavuk... ...şöyle dışarıya çıksın da bahçelere çıksın da... ...açıcısın da... ...ortası eşeğiniz böyle şey. Eğer tavuk bir bahçeye çıkarılırsa... mesela örneğin... ...bir dönüm... ...bir metrekare kare... ...etraf çevrili bir yere... Tavuk çıkarırsın ne olur da tavuk orada tam takılıyor benim Oraya gider, oraya gider, buraya gider, buraya gider. Ona yeter bin bakın. cüsesi ne kadar? Ama ona kümez dar geliyor Şimdi kuşu ile alalım. Kuş alma diyorlar. Şimdi eğer bir kuşa bir dönü bir yer ayrılsa, etrafı telesevre çevirebilse kuşların da dar geri bakınız. Bin metre kare bir dönüm kuş ayrılmış, özel bir yapmış, geniş yapmış, kuşa böylece kuş bir uçar, hemen karşıya, telere vurur. Buraya gider, daha geri vurur. Demek ki, varlığın hızına göre yerin genişlemesini gerekiyor. Aklımız. Yani kuş vurur, dar geliyor. İşte insana gelelim. Şöyle bir geldi. Onu size inşallah. İnşallah. Bir çiftlik. Bir bir çiftlik. Ne o mi çiftlik? Sahibi yakınım dostumuz, ahbabımız, Bir davet ediyor, "Hadi çiftliği gezmeye." Çiftliğe gittik. Aldı bizi, yere gezdiriyorlar Bakarız, hayran kaldım mı? Yavaş yürüyoruz böyle. Gezinti yapıyoruz çiftlikte. Bakın ağaçları, meyveli ağaçlar, işte üzüm bağları var, kuyuları var. Dekinlere var, ineklere var, koyunlara var, şunlara, bunlara var. Hep tabii gezemiyoruz böylece. şey. İşte yaya bir hafif dolaşıyoruz. Muazzam bir durumda büro çiftlik. Ucu ucu bir çiftliği. Muazzam büyük çiftlik böyle. O kadar güzel bir çiftlik böyle şey. Ne zaman? Yaya yürürsek, gezinirsek böyle. Eğer bize taksiyemle gezirsen ne olur? Bunlar tırkışır zaman çift oldu. Taksiyemle gezerken bitiverir. Ne oldu bitti mi? Bu kadar bu kadar. Ya uçağım inecek şey ne olur? Ha uçağın daha girer olsun bu adam, değil mi? Böyle. Daha gitmiş. Kalkamaz ama o Daha gelmiş ya. Şimdi cennet hız olmuş cennetin, hız mı demek cennete? böyle. Hız mili sesi var, hız mı cennete var? Yani cennetin bin milyar hızı, ışık hızına geçecek olan nokta bakın, geçecek var işte. Mesela işi hızına şu dünya darlığı mı geliyor? Bir saniyede yürüse dolaştı getirme, bir saniye yoktu. Ay'a çıkıyor bir saniyede ışık ızdı. Güneş de 8 dakika çıkıyor komda. Yani güneş ışık kızına hemen dakikaları ve saniyeler veriyor. Işık kızına böylece. Bu işin eğer cennet oradaki bir Müslüman'a bir insana dünya büyüdüğü kadar yer verirse insana o zaman insan cennet dar gelecek. Işık kızıyla hemen gezi veriyor. Kutalmıyor ama biti bitiyor ama bu veriyor. Demek ki orası öyle bir alem utan yapar Yorulmak yok, hastalık yok. Bu için Peygamberimiz Hazretiye alışırım. Müslümde Firmezdi ibn Mace'de dünya siz Mü'mini ve cennetin kafir. Yani hadi Şerif'in ne kadar gerçek olduğu, doğru olduğu. Dünya müminlerin zindanı cennete bakarak. Yani cennetin yanında, oradan baktığımda dünya nedir? Bir zindan. Ne var zindanda? tabi tabii işkeni de var, açlık var, karanlık var, suduluk var, hastalıklar, şunlar bunlar, bakımsız var. İşte bu dünya bu cenneten bakan Dünya bu, oradan baktığım zamanlar. Bir inşallah örnek daha vereyim cennetin inşallah muterremler i̇şte yani inşallah erteleme ederiz. yine cennetin inşallah çünkü cennet yani bir sohbete değil de belki bin sohbede sığmaz tab bizim ona gücümüz yetmez de yani büyük bir zat yapsa bile sığmaz muterremler yani cennetin her dakika her sahnesinde var tabii cennet hiç 45 48'de İnnel müttekine fi cennatim. İnnel müttekine mutlaka müttekiler. Müttekiler tekva sahipleri tekva. Tekva. Bir fetva var bir tekva var muhterem. Bir de fetvanın dışına çıkanlar var. Mesela şu haram diyorsun da yani işte ona kalsın işte mecburum şu bu. E günümüzde özellikle muhteremler bazı konuda hemen işte zorunlu mecburuz gibi bu şekilde mesela bir hanım İstanbul'a uygun çalışmıyor çalıştığı yerde. Sorsan mecburum. Eriş yap böyle. Az giyin. Az yaz içi böyle. Masrafını kıs. Kes masrafını. Böyle. Biraz periz yap. ya Orada ihtiyaç edersin. Cennette bekliği insanı. Kadir herhalde. İş yapan kişi faize para alıyor herhalde. Niye efendim işin mecbur kalmasa yapmam? Değil mi? Parana göre iş yap böyle. Parana göre harcamanı yap böyle. Biraz kız, biraz sıkıntı çek biraz böyle ya. Ne yaptı değil mi sahabeler? Ne yaptı sahabeler? Ağaç kaldılar mı? Ağaç Ağaç kabuğunu kemirdiler. O tutulabsa olmaz İşte tek bu olmak mütevendir. Kolay değil desen zor olan şey yani emililmez. Yani ihmarkarız diyelim. Yani suç bize kendisi. Yani Yaplaabilir, Yapılabilir. Ve ne yapıyor? İnnel müteqin'e fi cennatin. İşte müttakiler Bunlar hemen direkt Cennetlerde ne mutlu mu böyle? Ölürken, acı çekmeden, korkmadan müjde ala Allah böyle. Kabir konduğu zamanlar da o kabir cennetin bir bahçe oluyor. Nasıl oluyor? Bana şey aklı aşıyor. Yani madde ötesi aklı aşar ama yaşanır mı? Bakın yaşanır bir yön verem buna da. Bir Müslüman, temiz Müslüman ama yani saf dediğimiz karışıklıksız halis, temiz Müslüman Allah'a bağlı, tevikülü Müslüman. Yaşayan hayat şartları, bunda evi hayat şartları dıştan bakınca aşağı bir basamaktadır. Bu göründüğü böyle, kendisiyle. Ama o da huzur bulur adamı. Ona sorursan, uş hayat memnundur böyle. Allah şükür eder. Allah şük eder, huzur bulur böyle. Ama tatlımaz ne kadar. Allah'a şük eder, konukrimi okur Böyle sabırıdır kesin böylece. Yani onun bulunduğu yer üst seviyede göre çok aşağı bir dereke kuyu, çukur gibi böylece. Yani o da yaşanılmaz. Böyle bir durumdadır. Ama o da huzur bulur. Diğeri Maddi açıdan üst makamlardadır. Her türlü konforu sahiptir, her şeyi sahiptir, ama huzur yok. Ona sorursan, uf uf patlar. Of of uf. Ne oluyor? Sıkılıyor. mu? Sıkıyor bende. İşte o kabir bunu görmedi. Kabir bunu görmedi Yani yaşayan bunları bilir böylece. Yani huzur bulan bilir mutaallimler. Bir insan huzur aldığın bir yerden, bakın ancak evloluğuna varsa hep dağı tepsi de buradayken, mağarası da buradayken. Onlara mağara cennet hayatını vermiş onlar, o da vermiş onlara. Efendim. Yani mağara onların cennet hayatını vermiş onlara. Vermiş onlara böyle. Mesela yakınımıza akşam nasıl burada. abla buradayken, komşuymuymuş. Hayatının en üst düzeydeki zamanında İstanbul'u terk etti. Fatih hocası. Yani bin numaralı Fatih sonra geliyor. Osmanlı devletinden. Bak ediyor. Gönlüğü gibi, Gönlüğü gibi İşte bunun için muhtemelenler ehli tekva ehli tekva bunlar dünyada huzuru bulur bunlar muhtemelen. Şöyle buyuruyor Eylülullah. Her nimetin daha pek çok kutsası, elemi, derdi, kederi var. Her nemiyetim var. Tekrar haline razı olur. Allah'a bir şekilde tabi. Yere tepmez, haline razı olur tekrar. İşte bunlar kabe gibi zamanlar. Bunların kabeleri genelde mi? Bahçe efendi. Bir şey anlatalım. Şu altıma geliş şu anda. Ağmıyorum bir çingene çocuğu muhtemelen. Yani çingenen aşılamıyorum. O da ırktır onlarda böyle. Tamam mümini mümin onların da. Bir çingene çocuğu kaybolmuş muhtemelen. Kaybolmuş böyle. Çocuk ağlıyor mağal derken bunu bir kadın aile acıyorlar bunu. Çingen olur. Çünkü belli. Nereye götürüyor çocuk böyle. Bayonuna sokuyorlar. Yıkıyorlar. Üstüne bunun güzel temişliğe gidiyorlar. Lüks yerde çocuğa Heş diriyorlar, şarap Ama çocuk anne diyor, anne diyor. Arayış yiyorlar. Nereye bir çadır da tutmuş götürüyorlar. Çocuk hemen koş çadıraya gidiyor. Oh çocuk rahat mı çalışıyor bakın. İşte, i̇şte mümin de mutlaklar. O mezaraya gelince onlara bağış olacak varmış. Işte. Hi cennetin ve bunlar ahiret aleminde azal görmeden cennetlerde olacaktan bakanlara göre. Ve uyun ve su başlarında, pınar başlarında böyle. Bir ayda kendine fiil zilalim ve uyun geliyor. Ağaçların altında ve pınar başlarında. Yani şöyle ki mahşerden kişi çıkmış mahşerden. O gün ortam düşmekte gerekiyor. Güneş altında çıkmış kişiye ne istiyor onda insan? bir gölgelik. Ondan sonra su istiyorlar. Su isteyecek. Üdu kulu habisilamin, aminin. Önce bunlar cennete giriniz, aminin, emin olduğunuz halde. Yine ateşim duhada geçiyor. Fi makamin emin. Cennete emin makamlarda bunlar. Cennette nedir emin? Güvenci altında. Böyle. Yani cennette gelen kişi orada. Artık her açıdan güvenli bir makamdır. güvenle bir Eğer bir insanda güven ortamı olmasa muhtememdir. Yani korku olursa kişide, endişe olursa kişiyi hayatta anlamaz. Mesela biraz bir zaman önce bölgemizde defna olmadır. Defrem yeni olduğu zamanlar tabii kaçan kaçtı. Birden rahmet ettim Allah'a hem de Şimdi o tabii kalan kişiye evinde bir şey lazım. Evi yıkılmamış. Ama ağaç devrim devam ediyor. Ağaç devrim, devam ediyor. Kişi evine gidiyor. Evine gidiyor. Ama korkar. Kendi evi efendim. Kendi evinde. Yiyice keşke doğumunda var. Evinde otur rahat mi bunlar efendim İnsan önce güvence, güven lazım, güven. Ondan sonra gıda gelir muhtemelen. Önce güven. İşte cennette merhamdülü, fi makamin emin. Oraya girenler artık güvenli makamda mekanlardır. Hastalık yok, yılan yok, akrep yok, sinek yok, zararlı mikrop yok. Düşman yok, haset yok, deprem yok, Efendim işte bomba infilak eder. Mesela günümüzde kişi giderken bomba ifrak ediyor. Bir Olabilir mi acaba? İnsan korkuyor mesela. Şimdi cennete artık ebedi güveneceğim. Yani bir insan cennete ağacı altına yatar. Aklına hiçbir şey gelmez ama. şey gelmez. Ne zararlı bir hayvan var, ne güneşten bir zarar geliyor, ne hava şarapacak, ne insan zarar gelecek kişiden. Gönül bakanlığı. Ve ne zana Ve veya içlerindeki anda kadar gil varsa ona buna söküp otu çıkarıyor. Yani. Cennette gereken böylece. Minin gill gill, kin. Haset, kısaçlılık. Bir insana kim besleyenler varsa, kısaçlılık varsa bunu bilen kişi ne yapar? Ondan emin olmaz ama kişi. Ona kişi sakınır. İntikam alabilir. Şuna gelebilir böylece. Aynı şekilde eğer bir insan içinde birine karşı kin, haset varsa o da rahat değildir. Huzuru o da bulamaz böylece. Aklına gelince duyguları kabarır böyle. Sinistlerin bozulur böyle. titre böyle, böyle. Huzuru bozulur. Tansiyonu çıkar. Içinde. Bir şey yok ama aslında. Yani kişi evinde yatana yattığı yerde yatağına yattı. Aklına geldi. Falan kişi bana böyle yapmış, böyle, böyle yapmış. Aklına geldim onlara böyle anda. Kişi şu an yattığı yerde uykusu kaçar Yine sinemeye çıkıp Demek ki bunu Rabbi ne yapıyor ve ne zana ve çıkıp alıyor gönlülerinden. De, Orada buduk olmuyor bende. İhvanen alansur müteakabiliyim bende. İhvanen herkese kardeş benim de, Herkese kardeş. Bazıda Hamza, Hazreti Vahşi. İkisi tam ortaya. Hazreti Vahşansı'yı öldürdü. Hem de canavarcı öldürdü. Karnını yardı, Ciğerini çıkar kendisine. Ama da kol kol yakırdı. Oraya bir duyur duyamıyorlar. Bu dünyada olamaz muhtemel. İnsan dünyada affedebilir. İnsan dünyayı almak hırsını giderebilir. Ama dünyada olmaz muhteremler. Şimdi örnek vereyim muhteremler. Mesela bir insanın Günümüzde koşullar ne oldu? Kalp değişti. Kalp hafı yaptı kişi. Doğrulamış o konu ayrı. Yani bir insan kalp hastası kişi. Bu kişiye baştan kalbi takın, kalp yapıldı. Yeni kalp takılan kişi eski düşmanı gördü. 10 yıl önce tartışmışlar. Kişi bunun kalbini kırmış. Acı söylemiş. Bakaresle bunun kalbi kırmış. Şimdi karşılaştılar. Yine karşıki barışmak istiyor. "Sen benim kalbimi kırdın." Ya ama kırılan kalbin gitti o kartmış. Başı kalp var burada. Güzel. Kalbi başı kalp oldu. Yeni iç kart insan başkası. Ruh insan şimdi bir şey, bu şey İnsan ruh, insan kalbi mesajı mı o herhalde? Ne der? E "Sen benim kalbimi kırdın ama." Kırılan kalp gitti. de şuriki yok bu arada. Yani insan dünyaya bakmadı. İnsan dünyada insanın kalpler değişse doku değişmiyor zaten İnsan için kalbi değişmiyor. Bu Bunu tabi nedir? Hem kim beslenen hem de besleyen ikisi bunun zararı var belli. İkisinin zararı var. La fi anasabun. Orada kimseye den nasab yorgunluk. Uluslararası bıkında yok orada. Cennet şey. İşte artık bıktım, yoruldum, yok derimden. Oturuyorsun, binlerce sene. Sohbet ediyorsun böyle şey. Dünyada olmaz. Neden? Ayakta uyuşun insanın, rahat emin insanın şey. Orada yer çekimi yok. Sıfır kilo daha köpülde. Yer çekimi yok Cennet Efendi. Boştaki şey böylece. Bir, bir muhricin, oradan kimse oradan çıkaracak bir muhtemelen oradan böyle. Oraya her keremsin orada, ebedi kalacak. İnşallah haftaya yine inşallah devam ederiz. Artık oradaki evlilik hayatı var tabii. Köşü sarayı var böylece. Allah inşallah milletlere fatih.